Ey Muhammed! De ki, ey insanlar! Şüphesiz ben, yer ve göklerin hükümranlığı kendisine ait olan Allah'ın hepinize gönderdiği peygamberiyim. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O diriltir ve öldürür. O halde Allah'a ve onun sözlerine inanan Resulüne, o ümmi peygambere iman edin ve ona uyun ki, ''Doğru yolu bulasınız.''